Allah diye çıktık yola Dileyen, dileyin bula Allah diye çıktık yola Dileyen, dileyin bula Buraya gelen güzel kula Öü sonu hep hayrola, dola sonu hep hayrola. dola Burya gelen güzel kula Öü sonu hep hayrola, dola sonu hep hayrola. Sev'i alır, sev'i satar Bunda her bir hayır yatar Sev'i alır, sev'i satar Bunda her bir hayır yatar Zaten bir şey buna bakar Sevi alan sev satar Sevi alan sev satar. Zaten bir şey buna bakar. Sevi alan sevvi satar. Sevi alan sev satar. Çalışana vardır elbet hem inayet hem de himmet Çalışana vardır elbet hem inayet hem de himmet Girmek istersen sen tadikat önü sonu samimiyet önü sonu samimiyet Girmek istersen tadikat önü sonu samimiyet en sonu samimiyet sana uyan hak bula ne mutlu ki e o şen kula sana uyan hak bula ne mutlu ki e o şen kula Kelpler kebliğinde kalan, Allah fırsatların alan, Allah fırsatların alan. Kelpler kebliğinde kalan, Allah fırsatların alan. Allah fırsatlarına lan. Hem sevelim, sevilelim, sevmeyeni de sevelim. Hem sevelim, sevilelim, sevmeyeni de sevelim. Meydan kaldırmaz bilelim Öyle meydana girelim Öyle meydana girelim Meydan kaldırmaz bilelim Öyle meydana girelim Öyle meydana girelim. Kulah meydim bunlar bize, Hak'tan geldi önümüze. Kulah bunlar bize, Hak'tan geldi önümüze. Biz bakalım işimize, artık gayret düştü bize, artık gayret düştü bize, biz bakalım işimize. Artık gayret düştü bize Artık gayret düştü bize